Önce olmuş işe tesir eder. Allah dua yapacaklarını bilir onların. Öyle lütufta bulunur. Allah için önce sonra yoktur. Önemli olan, müessir olacak bir şeyin yapılmasıdır. Onun müessir kabul buyuracağı bir şeyin yapılmasıdır. Damarların içinde Allah her şeyi öyle yapmış, her etmiş ki doktorların yanında saygısız olurlar.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 İcraatının nesine baksanız çok beğenirsiniz. Bilemediğimizden dolayı takdirlerimizi ifade edemiyoruz veya bilme merakımız yok. Her şey çok yerli yerinde. Hani bazı kimselere kendini beğeniyor, tavırlarını, oturuşunu, kalkışını, sözünü, sohbetini beğeniyor, narsist deyip adamı horluyoruz ama fakat mutlak manada insanın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 sevgi subhanileri işte hayatlarını götürüyorlar. Maddi maneviyle taifiyle, havasıyla, havası zahire ve batınasıyla insan bir hem tabi elmaz. Bencillik hesabına insanın kendine düşkünlüğü öyle narsizim diye sorgulanabilir. Olumsuz görebilir de? Fakat sanat ilahi olarak. Yani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 Hayvaniyetten çıkabilirsin, kalp ve ruh ufkuna yükselebilirsin, o zaman kıymetin melekler altbaşı hale gelir. Bu mümkün senin için. Potansiyel olarak verilmiş, önemli olan oradaki o madenleri ateşleme ve o sistemi tetikleme. Tasavvuf yollarında erbabı tasavvuf onu yapmış. Mahiyet insaniyede mündemiç ve meknuz bulunan hakikatları çalışmış çabalamış ortaya çıkarmışlar. Adam burada durmuş benim gibi et kemik İsrail'in azametli heykeli seyretmiş. İnsanda var potansiyel olarak o ama iki adım ileride ama iki adım geride ama bazı bazından biraz faik bazı bazına göre biraz mefuk.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 ile onu görürsünüz. İşte bu dünyalara değer bir şeydir. Onun için Ali'ül Kâni çok az ettim onu. Yerâhul mü'minûne b'gîri keyfin ve idraki ve min misal ediyor. Fe yensevnen na'îme idâre evhâ fe ya khusrâne Mü'minler kemiyetsiz ve keyfiyetsiz görürler. Ama o zaman bütün cennet nimetlerini anlatırlar yani. Varsa oğlunu unutur, eşini unutur, hürilleri unutur. İşte hayret makamı, zat karşısında gerçek hayret makamı orada yaşanır. Tasavvuflu öyle bir tabir yok da, hayret makamının hakka yakin yaşanması ancak orada olur. Bazı şeylere karşı hayranlık duyarsınız, sıfat subhanyi hayranlık duyarsınız. İcraati ilahi, vicdanen daha derin duyar, ona karşı hayret duyabilirsiniz.